Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orcu Merhaba, bugün takım tam, üçümüz siz diyodayız. Bildiğiniz gibi geçen hafta Adalar için yapılan planlarla ilgili haberler gündemde epey yer aldı. Adalılar, Adalı STKlar ve Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç'ta konu ilgili açıklamalarda bulundu gazetelerde. Biz de Buzda konuşalım dedik bunu. Evet. Esasında Alp ile ben A suyu konuk edelim konuya oldukça vakip eski de deneyimleri de var bu konuda. Ee, ama e, A Aksoy Bilgi Üniversitesi e, hocalarından profesör efendim hoş geldiniz. Merhaba. <gülüyor> Merhaba Asu, hoş Merhaba. Geldi. Ne oluyor niye bu kadar çok konuşuluyor şimdi adalar yeni. Evet e, son galiba bir hafta içinde evet. e, işte önce adalar savunmasının bir e, e, raporu yayınlandı ya da önce sonra şimdi tam e, hatırlamıyorum ama aslında bir hayır adaların bir çağrısı oldu. İşte adalardan sivil toplum kuruluşları bir araya geldiler. E, i̇şte burada adalar savunmasının hazırladığı bir rapor adalardaki işte bir bölü beş bin üzerine gelen bir bölü binlik planların koruma maçları, imar planının tartışıldığı değerlendirildiği bir toplantı yapıldı. İşte bu rapor ardından medyada yer aldı. Ee, ve tabii yani bu raporda bir takım endişeler dile getiriliyor. Bu endişeler bu toplantıda da dile getirildi. Ee, ardından da belediye başkanı e, Sayın Atilla Aytaç'ın e, e, gazetelerde demeçleri oldu. Şimdi e, aslında buradan da şöyle bir e, durum ortaya çıktı. Bu aslında sivil toplumun uzun zamandır söylediği bir şeydi. Yani aslında sivil toplum bu koruma amaçlı imar planı ile ilgili hiçbir şey bilmiyor. Yani yazılan bu raporlar aslında elimizde bir, bir bölü beş binlik adalar planı var, koruma planı var. Ki bu bir bölü beş binlik plan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı ve ta 2011 yılında aslında Onay, onaylanmış olan, uygulamaya girmiş olan bir makro ölçekli bir plan. Yani aslında vizyonu çiziyor. Ee, vizyon ölçeğinde e, bir şey yapmaya çalışıyor. Nasıl diyelim? ortaya koyuyor durumu. Yani bu aslında şu noktaya dikkat çekmek gerekiyor zannediyorum. Bu diyelim herhangi bir yeni yerleşim bölgesinin ya da işte kentsel dönüşüme uğrayan ama çok da geçmişi olmayan ve tarihi eserlerle dolu olmayan ve sit ilan edilmemiş sit alanı ilan edilmemiş yerler için yapılan imar planlarıyla bunun isminin ayrılmaz bir parçası olan koruma amaçlı imar planı. Evet. Bu i̇kisi arasındaki fark çok ıı, önemli. Çok önemli. Yani adalar sit. Dolayısıyla ancak koruma amaçlı imar planı yapılır. Bu koruma birinci hedeftir. Onun yanı sıra kullanıma yönelik de işte ne gerekiyorsa o yapılır. Yani 1 bölü 5000'de bu anlayışla yapılmış bir plan olmalı. Tabii tabii. Yani Hı. koruma aslında ha, adı da evet, üstünde. Evet, koruma evet, amaçlı işte. Plan e, e, aslında bu 1/ 5000 e, planı yapıldığı dönemde de sivil toplumun bu sürece ne kadar katıldığı ile ilgili şeyler var e, e, sorunlar var Aslında bütün bu planların yapım sürecinde koruma amaçlı imal planlarının yapım süreçlerinde e, ki yönetmelikler de bunu söylüyorlar e, sivil toplumun meslek örgütlerinin kuruluşlarının, ee, yani bütün paydaşların aslında e, katılımcı olarak yer alması gerekiyor bu süreçte. Beş lik planlar yap, yapıldıktan sonra çeşitli davalar açılıyor. E, belediyenin de açtığı dava var, sivil toplum kuruluşlarının açtığı davalar var. Yani ta beş binlikten başlayan aslında bir biz korumadan ne anlıyoruz? Bizim adalar ilişkin koruma vizyonumuz nedir? Bu yeterince e, toplum tarafından toplumun tüm çeşitliliğinin seslerinin e, kendisini duyurabildiği ortamlarda yeterince tartışılıp buradan hazmedilerek çıkarılmış bir sonuç olduğunu söylemek biraz zor. Dolayısıyla sorun aslında beş binlerde başlıyor. Beş başlıyor. Yani çünkü orada bir koruma kullanma dengesinden bahsediliyor. Ve ardından da e, işte daha ziyade kullanma odaklı ve üstelik de bu kullanmanın da turizm e, odağından yaklaşıldığı ve üstelik de bu turizmin de kültür turizmi değil daha ziyade rekreasyon, e, konaklamalı, e, ziyaretçi. günübirlik ziyaretçiler üzerinden kurgulandığı o anlamda aslında adaları özgün kılan ...bu özgün değerlerin... ...bu 5000'e ne kadar yansıdığı bile... ...bir e, soru işareti. Şöyle söyleyebilir miyiz? Yani bence söyleyebiliriz... ...onun için söylüyorum. Ee, şimdi bu, bu tür... plan ...tabii ki adalarda... ...bir... E, ...mikro toplum... E, ...yeri. Toplum, bir mikro şey yaşıyor... ...millet yaşıyor. Ee, bunun bütün siyasi alanlarda... ...olduğu gibi... Tabii orada da farklı çıkarlar var ve o farklı çıkarların bir ortak payda da buluşturulması gerekiyor. Ancak o zaman bir herkesin kabul ettiği, çünkü oluşturulmasına katkıda bulundu ve dolayısıyla kabul edip uyuyacağı kurallar getirilebilir. Bu yapılmadığı sürece sadece siyasetçilerin elinde kaldığı sürece, bu siyaset kurumuna bir şey demiyorum ama sadece siyasetçilerin elinde kaldığı zaman ne oluyor? Ee, onlar belli çıkarları varsayıyorlar. Oy almak için benim bu çıkara hitap etmem gerekiyor diye düşünüyorlar ama tamamen varsayayım. Onların hem de orta vadeli için politikacıların bir de tabii bir e, önderlik liderlik e, vasfı olması lazım. Onların orta vadeli çıkarlarını da göz önünde bulundurarak ve onları ikna ederek belki böyle bir şey yapılabilir. Biz de bu e, biraz önce senin de söylediğin gibi yani Büyükşehir Belediyesi'nin Adalar Birliği'sinde itirazı var, yeterli kadar e, katılımcılık sağlanmadı diye. Evet. Plan evet, hazırlaması sırasında. Ben e, demin bahsettiğin raporu e, merak ediyorum. Sonrasında ne oldu? İBB Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından bu raporda işte pazarlık plan hazırlık sürecinde restorasyon uzmanı i̇şte konusunda yüksek lisans yapmış mimar, peyzaj mimarı, işte sanat tarihçisi ve yani sosyologların bulunmadığı ve yapılan hak toplantılarında yani neden katılımcılardan, uzmanlardan ve meslek odalarından, adalar halkından görüş alınmadı rapora e, konulmuş. Evet, Peki bu, bundan evet. sonra nasıl gitmiş? Yani, yani şöyle şimdi e, bir böyle beş bin yapıldıktan sonra 2011 yılında onaylandıktan sonra tabii bunun uygulama koruma amaçlı, uygulama planının yapılması gerekiyor. Bir böyle binler de bunlar. Hı -hı. Yani bu bir böyle binler daha spesifik <gülüyor> olarak işte hatta parsel bazında işte e, yani 5000'in binin ilkelerine aşağıya indiriyor. In, yani mekansal anlamda Düzenliyor diyelim. Şimdi bu 1 bölü binlerin yapım süreci de yine katılımcı olması gereken bir süreç. Yani sadece 5000'de de bitmiyor bu iş. Nitekim işte 1 bölü bin de yapılıyor. 1 bölü bini Adalar İlçe Belediyesi yaptırıyor. Ee, i̇şte Adalar İlçe Belediyesi bunu inceliyor. Ondan sonra Büyükşehir Belediyesi'ne gidiyor. İstanbul Büyükşehir'e gidiyor. İstanbul Büyükşehir, e gidiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bir imar ve bayındırlık komisyonu kurup bu planı inceliyor. Çünkü 5000 ile 1000 arasında bir şey olması lazım. Aynı dili konuşuyor olmaları, aynı vizyonu paylaşıyor olmaları lazım. Buna bakıyor. Ee, ve evet ilginç bir şekilde bu komisyon diyor ki gördüğümüz kadarıyla diyor bu 1 bölü 1000 hazırlık sürecinin aslında yeteri kadar toplum tarafından paylaşılmadığını görüyoruz diyor. Şimdi bunu böyle tespit edilmiş bu durum. Evet. Bu tabii çok önemli bir tespit. Sivil toplum kuruluşları da, sivil toplum da, da, aynı şeyi söylüyor aslında. Diyor ki biz bu adaları düzenleyecek, hayatımızı düzenleyecek, bize bir koruma perspektifi açacak, bizi bu konuda e, güçlendirecek, e, vizyon katacak. Bu planda biz yeteri kadar söz sahibi olamadık. Ve dolayısıyla bizim elimizde aslında çok da fazla bir bilgi yok. Elimizde ne var şu anda? 1 5000 5000 planı var. Bir de işte böyle bir iki tane işte bu meclis komisyon raporu var. Oradan da işte bir takım ayrıntıları görmeye başlıyoruz. Hı hı. Ve bu ayrıntıları görmeye başladığımız zaman da aslında hakikaten endişe verici. Ee, yani bu koruma amaçlı imar planının aslında ne derece koruma amaçlı olduğuna dair Peki, kafamızda şey soru işareti hı hı. Hı hı. oluşturan... Ee, yani dil itibariyle işte orada öne çıkan işte 2000 metrekarenin üzerindeki alanlarda ilave bir yapı yapılabilir Hı -hı. Ee, işte ne bileyim e, bodrum bir, bir bodrum katı kazanılabilir gibi işte e, şeylerin bir takım 2B arazileri var mı yok mu Hı -hı. tartışmalı ee, bu tür arazileri. Arada 2B var ama ismi değişmiş galiba. Hayır hayır değil mi? yani değil mi? hayır 2B tamam. arazileri. Varmış ama onların bir kısmı tekrar ağaçlandırılmak üzere Hı. ayrılmış. ayrılmış. Tamam. Fakat bir kısmı kentsel sit alanında Hı -hı. kalan iki B arazileri anladığımız kadarıyla Hı -hı. E, işte bu günübirlik kullanımlar için bir şey düzenleme ama şimdi burada aslında bir şey soracağım değil? orada evet. tam. Ee, hep böyle şey diye konuşuyoruz. Sen aslında kent Komseyi üyesisin aynı zamanda çalışma çalışma grup, grubu, grubu üyesisin. Hep e, el, öğrenebildiğimiz kadarıyla, işte anlayabildiğimiz kadarıyla falan diye konuşuluyor. Bu planların şu haliyle de e, açık olması gerekmiyor mu? Zaten işte söylenen tam da bu. Yani ha, bu sen, planlar ha. yani şimdi burada ha. bir koruma amacından bahsediyoruz. Evet. Yani burada bir Hı -hı. E, spekülatif bir durumdan bahsetmiyoruz. Hı -hı. E, bir rant e, odaklı bir yatırımdan bahsetmiyoruz. Zaten başından beri 5000 plan da bunu söylüyor. Burada yeni bir konut alanı açılmayacak diyor. Burası ağırlıkla bir orman alanı. Burası bir doğal sit alanı koruma altında. Hiçbir Hı -hı. orman alanı açılmayacak diyor. Kentsel sit alanında da hiç yeni bir konut alanı açılmayacak diyor. Ve zaten aslında burada işte bir takım boş parseller var. İşte bazen işte bir, ne bileyim bir bina yıkıldığında bir müdahale etmek gerekiyor falan. Bunları düzenleyen çok net kurallar var aslında. Ee, şimdi e, ama bu planı yapmak gerekiyor. Hani sorabilirsiniz bu plan niye yapılıyor diye sorabilirsiniz. Çünkü bu eski plan ta 94 yılında yapılmış. Hayat değişiyor tabii ki. Ee, ve değişen hayata ayak uydurmak bir taraftan bir taraftan 21. yüzyılın yeni beklentilerini e, korumaya ilişkin ihtiyaçlarımızı yeniden bir ortaya koymak Bunun için planı yenilememiz Hı -hı. gerekiyor. Şimdi ama e, ve konumuz da korumak. Şimdi niye dolayısıyla bu plan açılmıyor? Evet. Yani niye bu açılmıyor? Kent Konseyi'nin bile bilgisi dışında galiba. İşte evet yani e, bu plan çünkü belediye tarafından yaptırılıyor. Ondan sonra belediye meclisi tarafından onaylanarak İstanbul Büyükşehir'e yollanıyor. Orada komisyon görüşüyor. Oradan da koruma kuruluna gidiyor. Şu anda plan koruma kurulunda. Ee, ve hala daha böyle bir hani sivil topluma açılıp da tartışılabilecek bir şey de değil. Yani ancak ve ancak... Koruma kurulundan çıktıktan sonra yasal olarak bir aylık bir askı süreci var. Bu çok tipik aslında kentsel alanlarda işte hani Maltepe'ydi kart aldı ne evet. örnek vermek gerekirse işte yapılan plan şeyleri çalışmaları sonra bir aylık askıya çıkar. Şimdi oysa burada bir ay mesele bir aya sıkıştırılabilecek bir mevzu değil. Çünkü korumaktan bahsediyoruz. Mesela şöyle bir şey var. Adalarda sadece e, şeylerin binaların %22'si tescillenmiş durumda. Yeah. Şimdi bu yeah. çok düşük bir oran. Ve e, bu oran modern mimari eserlere geldiğimizde çok daha düşük. Hemen hemen yok. Evet yeah. yani oysa ki şimdi adaları özgün kılan şey ta işte 18. özellikle 19. yüzyıldan işte Cumhuriyet, Erken Cumhuriyet, Cumhuriyet hep böyle bir e, nasıl diyelim para sahiplerinin aslında böyle bir ihtişamlarını sergiledikleri. O, o anlamda da mimari olarak, kentsel doku olarak çok ilginç tarzların <gülüyor> denendiği, yaşandığı ve bu e, bu tar hayat tarzlarını destekleyecek hizmet e, sektörünün ve kişilerinin de adalarda birlikte yaşadıkları. Hem mimari olarak hem kültürel olarak çok özgün bir yer. Yani İstanbul'da aslında İstanbul'un hani diyelim ki burjuvazisi ve işçi sınıfını bir arada böyle bütün bu tarzlarıyla bir araya getiren başka elimizde yer kalmadı aslında. Evet tamam da ben burada şey söylemek istiyordum. Bu İstanbul'da yaşanan kentsel yıkımın adalardan baktığımız zaman net görüyoruz örneğini. Ve... Tam da burada şu gün şu anda bunun kıymetini hepimizin çok daha iyi anlayarak hani planların e, kullanım değil de koruma amaçlı olduğun her şekilde ispatı var. Her gün bakıyoruz oraya. İşte ben Kalamış'tan geldim gerçekten kalmamış. Artık İstanbul'da çoğu yer kalmadı Hı. kalan. Tek yer ben sanki burasıymış gibi görüyorum. Burayı da e, göz bebeği gibi koruma planlarına. Evet. Bir şans esas da şu anda bütün kurumların. İBB olsun, yerel şey olsun, çevre bakan. Şu anda mücevher gibi buna özen göstermesi lazım evet. değil mi? Yani e, belediye başkanı Atilla Bey e, Atilla Aytaç aslında bu bir koruma planıdır dedi. Hı hı. Bu çok sevindirici bir e, haber. E, şimdi bu koruma planını aslında... Ee, sivil toplumu açarak daha da korumacı bir hale getirebiliriz. Hmm. Bu yüzde tescil oranını arttırabiliriz. Nasıl arttıracağız bunu? Tabii ki adalılar sahip çıkacaklar bu değerlerine. Ee, adalılar bu konuda daha fazla bilgi sahibi olacaklar. Niye korumalıyız? Tescillettirmek için ne yapmamız hmm. lazım? ...tescill ettirdiğimizde ne evet. olacak, niye önemli olacak? Yani bütün bunların aslında bu planlama, yani bu koruma vizyonunu tartışma sürecinde bütün biz bunları yaşayacağız. Şimdi bir bu plan, dolayısıyla aslında sivil toplum diyor ki biz koruma perspektifini e, iyileştirmek istiyoruz. Daha iyi korunan bir evet. ada istiyoruz. Bunun için biz bir ortağız, paydaşız diyor. Ee, şöyle de bir durum var yani e, geçmişteki örnekler de adaları çok endişelendiriyor. Çünkü Yassı Adanın e, durumuna baktığımız zaman adaları e, yani bu Yassı Ada, sit alanı bütünlüğünden koparılarak işte bu hükümetin kararıyla imara açılıyor. E, endişelenmesinde ne yapsın adalılar? Örnek var orada bir tane. Buranın da böyle olabileceğiyle ilgili kuşkuları ve endişeleri evet. var. Nitekim e, işte e, gerek beş bin plan na bakıldığında gerekse işte bu komisyon raporu hı hı. Işte elimizdeki verilere baktığımızda daha böyle bir e, e, bir imar şey böyle bir emlak sanki şey üzerinden kurgulanıyor yani hı. burada işte e, parseller şu kadar büyük parseller var bu, bu kadar büyük parsellerde ilave bina yapılabilir Hı. işte ne kadar bina bunun taban alanı Hı. ne olur işte e, pansiyonculuk ne kadar büyük alanlarda Hı. olur işte bodrum katları olur mu filan hep böyle bir bina üzerinden. Turizm. Evet. şimdi evet. yani Şimdi aslında şöyle bakmak lazım bir korumadan bahsediyoruz tabii ki. Ee, ve bunun e, sivil toplum tarafından, e, sivil toplumun içinde olduğu bir e, ortamda tartışılması gerektiğini söylüyoruz. Sivil toplum dediğimiz zaman tabii ki geçimlerini adadan sağlayan insanlar da var. Ve bu geçimlerini adadan sağlayan insanların tabii ki daha fazla turist gelmesi, e, o turistlerin orada daha uzun süre kalması, daha çok para bırakması falan gibi İstekleri de var doğal olarak. Fakat bunun e, sürdürülebilir olup olmadığı hakkında yeteri kadar bilgi yok. Yani daha çok turist gelsin ama dünyada hep bahsediyoruz. İşte belli şehirler var ki bunlar artık turist gelişini bir kurala, kaydıya bağlamaya uğraşıyorlar. Neden? Çünkü böyle gelen turist şu anda adaların da hali büyük ölçüde öyle. Tabii hiç yoktan iyidir diye çok memnun olunuyor. Çok e, geçici çözümlerle onlardan para alınıyor vesaire. Fakat bu ne kadar sürer belli değil. Evet. Onun için e, o, onu da dikkate alarak ve adaların aslında burada sadece bu plan çerçevesinde değil, işte bizim e, Dünya Mirası Adalar e, hedefimizin, yani e, adaları UNESCO Dünya Mirası listesine aldırmak Hedefimizin içinde adaların ondan sonra nasıl yönetileceği konusunda da bir şeyimiz var. Önerimiz var grup olarak. Daha doğrusu bu UNESCO'nun ve Avrupa Birliği'nin önerileri bunlar. Adalar artık bir turizm destinasyonu haline gelmiş durumda. Ama bu turizm nasıl yapılacak? Nasıl yönetilecek? Yani bir alan yönetimi planı. Şimdi baktığımızda bu koruma amaçlı plana biz ha, böyle bir vizyonu görmek istiyoruz. İşte bunu evet. söylüyorum zaten. Yani, yani şeyin de olması lazım. Yani dediğimiz yani bugün ha. artık insanlar uçaklara binip yani bu turizm olgusundan bahsediyoruz. Evet ve böyle yerler çok cazip yerler artık. Şimdi 21. yüzyıl dediğimizde böyle bir sorunsalla karşı karşıyayız. Yani adalar İstanbul gibi mega şeririn dibinde yer alıyor. Dolayısıyla cazibesi o anlamda çok daha artmış. Erişilebilirliği çok kolay olan bir yer. Erişilebilirliği çok bu... kolay ama dediğim ölçülerde değil. İşte bu motorlar <gülüyor> ondan sonra kötü vapurlar işte falan evet, yani çok... o, bile, o bile şey. Gece kondu. Yani evet <gülüyor> ama yani eskiye oranla erişim çok daha kolay. kolay. Dolayısıyla çok daha fazla insan ha. artık gelebiliyor. Dolayısıyla bir koruma maaşlı plan aslında tam da e, biz bu e, turizme, bu cazibeyi aslında nasıl yöneteceğiz? İteceğiz. Buradan başlaması gerekiyor ve aslında bizim önümüzde. Adalarla ilgili yani koruma dediğimiz zaman bizim meselemiz tam da bu Hı. yani biz şeyden bahsetmiyoruz buradaki sayfaya evlerinin sayfacılar için Hı. korunmasından bahsetmiyoruz biz adaların bütün bu değerlerinin aslında toplumla ve dünyayla nasıl paylaşılacağından bahsediyoruz bu değerlerin nasıl aktarılacağından. Hı. Ve bu değerlerin aslında yeni fikirlere e, nasıl açılım yapacağından, yeni misafirlerini bu adaların nasıl karşılayacağından, onlara ne anlatacağından, bütün bu süreci nasıl yönetici bunu anlatmaya çalışıyoruz. İşte yani yönetim planı onun, karşımızda onun ilacı. Karşımızda çok aslında <gülüyor> çok yaratıcılık açısından çok ilginç bir soru var. Şimdi biz ne yapıyoruz bu ilginç soruyu çok standart bildik bir imar planı for şeyine Sokmaya formasyona sokmaya çalışıyoruz. Öyle yapmayalım. Yani gerçekten bu adaların bu günümüz ihtiyaçları karşısında hakikaten nasıl yönetileceğini, nasıl bu vizyonun kurgulanacağını hep birlikte hı hı. söylemeye çalışalım. Bu bu süreç bu bir süreçtir. Bizim e, Dünya Mirası Adalar e, Facebook'una gelen bir mesela yorum diyor ki ya bu bir süreçtir diyor ve bu zor bir süreçtir diyor. Yani bunu da halk bir şey söyler o bir şey söyler e, yani öyle net hop hop hop gitmez bu iş. Bu, bu Şimdi burada da yani e, bu süreçte her taraf birbirinden öğrenecektir. Ee, ...konular bütün değişik yönlerinden masaya konulacaktır. Biz bunun açılmasını istiyoruz ve e, bunun doğru olduğunu düşünüyoruz. Şimdi baktığımızda adalarda e, yani koruma dediğimizde... ...biz kültür mirasımızı nasıl aktarabiliyoruz? Elimizde hı. hangi kanallar var? Bir tane müzemiz var. O da daha uzakta bir böyle bir yerde. Bir yerde. Hı hı. Ee, yani niye mesela bir koruma planının müzeden başlaması hı. gerekir? Hı. Müzelerden başlaması hmm. gerekiyor. Bir koruma planı aslında aynı anda geliştirilen bir alan yönetimi planı ile birlikte yapılması gerekir. Yani çünkü bu o anda biten bir şey değil, bir süreci yönetmek söz konusu. O şey de koruma planında, koruma imar planında o sürecin bir parçası. İşte biz açılalım derken, yani açılsın derken bunu. Peki teknik olarak ne kadar geç kaldık? Şimdi şöyle şu anda koruma e, kurulunda plan İncele, inceleniyor. Aslında e, hala da dolayısıyla e, e, bu planları eğer belediye e, sivil topluma açarsa plan raporunu, plan notlarını ki burada başından beri söylediğim gibi aslında kapatılmasını gerektirecek herhangi bir durum yok. E, bu bu şey bu bilgi. Sivil toplumu açıldığı zaman sivil toplumda bu bilgiyi alıp çalışabildiği zaman bu süreç yönetilir ee, ve buradan e, bir şey çıkar işte tam da hazmedilmiş üzerinde konuşulmuş bir vizyon çıkar bence koruma kurulu da bu konuda aslında hassas hı hı. E, ve koruma kurulu da e, bu süreci takip edecektir. Evet, çok az kaldı. Bu sağlıklı bir süreç olacaktır. Dolayısıyla hani bu plan notlarının, raporlarının evet. e, iletilmesi, bu bilginin sağlanmasını bekliyoruz. Peki, Kent Konseyi'ne bir dilekçe verildi Diye mi? Kent konseyi. konseyi. belediyeye bir dilekçe verdi. Tamam da bunun için bir dilekçe evet. verdi. Şimdi bu dilekçe ki, cevabı bekliyor. Evet. Yani sivil topluma Hı -hı. bu bilgi iletilsin ve tartışma, evet. bilgilenme e, ortamı sağlanır. Evet, maalesef programımızın sonuna geldik. Efendim Adalılar belediye tarafından hazırlanmak olan bir bölü bin ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı tartışmalarında katılım hakkı, söz hakkı ve karar hakkı istiyor. Buradan mesajımızı iletelim ve Naomi Chomsky'nin dediği gibi demokrasi içindeki insanların izleyici değil oyuncu olduğu bir sistemdir'le bitirelim. E, i̇letişim araçlarımız Facebook Dünya Mirası Adalar, Twitter Büyük Harf Altıra Mirası Altıra Adalar ve Din Dünya Mirası Adalar. E gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın Adalar hepimizin. Hepimizin Hoşçakalın. Adalar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor> Dünya Mirası Adalar